''Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin yararanıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse artık şüphesiz o onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu inkarlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez.'' تَرَى النَّادِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضًا يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْمَحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ Şimdi kalplerinde bir hastalık bulunanların bize bir bela gelmesinden korkuyoruz diyerek kafirleri dost edinmek için onların arasında koşuştuklarını görürsün. Fakat umulur ki Allah, Peygamberine zaferi veya münafıklar hakkında katından bir emir getirir de onlar içlerinde gizlediklerine pişman olan kimseler olurlar. O iman edenler ise Ehli kitaba dostluk gösteren, münafıkların hallerine şaşarak şöyle derler. Gerçekten sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? Onların amelleri boşa gitmiş, artık hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır. Ya eyyühellezine amenu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 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. O bahtiyar insanlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetlidirler. Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir dil uzatanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir ihsanıdır ki onu kendi lütfundan, rızasına yönelen kullarından dilediğine verir. Çünkü Allah, vasi, ihsanı bol olandır. Alim, hakkıyla bilendir. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne onla <gülüyor> sizin dostunuz ancak Allah'tır onun resulüdür ve Allah'ın emrine boyun eğen kimseler olarak namazı hakkıyla eda eden ve zekatı veren müminler. ve <gülüyor> Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse artık şüphesiz ki gerçekten galip gelecek onlardır. Allah'ın taraftarlarıdır. Ya İman edenler. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve kafirleri dostlar edinmeyin. Eğer gerçek mümin kimselerseniz Allah'tan sakın. Wa idhan adaytum ina salatittakhuha huzuha walibah. Zalik bi anhum qawmulla yaqilu. Ezan okuyarak namaza çağırdığınız zaman onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu şüphesiz onların akıl erdirmeyen bir kavim olmalarındandır. <gülüyor> Peki, ey ehli kitap, bizden hoşlanmamanız sırf Allah'a, bize indirilen kitaba ve daha önce indirilenlere iman etmemenizden ve şüphesiz sizin çoğunuzun fasık kimseler olmanızdan dolayı mıdır? Kul min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 Allah katında ceza cihetiyle bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? O kimseler ki Allah onlara küfür ve azgınlıkları sebebiyle lanet etmiş, üzerlerine gazab etmiş, aslında birer insan iken suretlerini değiştirerek içlerinden maymunlar ve domuzlar ve taguta Allah'ın yerine tuttukları başka şeylere tapanlar yapmıştır. İşte onlar ahirette mevkice daha kötü ve düz yolun ortasından sapanların içinde en çok sapmış olan kimselerdir. وَاِذَا <gülüyor> Yahudi münafıkları size geldikleri zaman iman ettiklerler. Halbuki şüphesiz yanınıza küfürle girmişler ve yine şüphesiz onunla çıkmışlardır. Halbuki Allah onların gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. Ve <gülüyor> ve Onlardan bir çoğunun günah işlemede, düşmanlık yapmada ve haram yemede koşuştuklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötüdür. <gülüyor> İçlerindeki dindar insanların ve alimlerin onları günah söz söylemelerinden ve haram yemelerinden men etmeleri gerekmez miydi? İşliğe geldikleri şey gerçekten ne kötüdür. Ve kâletil ve كيف يشاء، ولا زدنا كثيرا منا أنزل إليه ما أنزل إليه من ربك طغيان وكفرة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كل. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır civridir dediler haşa dedikleri yüzünden hayırlı işlerde elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar bilakis onun iki eli de açıktır Dilediği gibi, dilediği kimseye karşılıksız verir. Ant olsun ki Rabbinden sana indirilen şeyler, onlardan bir azgınlık ve küfrü artıracaktır. Aralarına kıyamet gününe kadar devam edecek düşmanlık ve kim bıraktık? Ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürmüştür, onları muvaffak kılmamıştır. Buna rağmen yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Halbuki Allah fesat çıkaranları sevmez. Eğer gerçekten ehli kitap iman edip, Günahlardan sakınsalardı, mutlaka kötülüklerini örterdik ve elbette onları naim cennetlerine koyardık. <gülüyor> va ediyorum. Eğer gerçekten onlar tevratı, incili ve rablerinden kendilerine indirilen Kur'an’ı hakkıyla tatbikketselerdi, mutlaka üstlerinden yağmurlar ve meyvelerle rızıklandırılırlardı. Ve ayaklarının altından yetişen, Nice mahsullerden gelirlerdi. İçlerinde peygambere düşmanlıkta aşırılığa kaçmayan bir ümmet vardır. Fakat onlardan birçoğunun yapmakta oldukları şey ne kötüdür.